Selim Badur'la Korona Günleri Günaydın Selim Badur, merhabalar. Günaydın efendim, günaydın Özdeş Feryal, herkese iyi haftalar diliyorum. Günaydın. Yine iç açıcı haberlerle haftaya başladınız. Evet başladık. Ben bir de şeyi sorarak başlayayım. En iç açıcı haberi tabii size bırakmak durumundaydık ama yani Sağlık Bakanı dünyada son derece iyi. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Dünyanın gündemi normale dönüyor dedi. Ben de şey zannetmiştim, halbuki artıyor gibi gelmişti. Yani Johns Hopkins Üniversitesi verilerine baktım. Türkiye'de de rekorlar kırıldı. Vaka sayısı 95 bine yaklaştı mesela bir keresinde. Yeni bir zirveyi de gördü. Ben farklı düşünüyordum ama öyle değilmiş Sağlık Bakanı. Daha, en doğrusu o söylüyordur. Ne diyorsunuz? Şimdi ben de tam oradan başlayacaktım. Aslında bu açıklamadan hareketle hani dünyadaki çelişkili açıklamaları ve sadece sayısal e, açıdan değil e, bir takım yaklaşımlarda da ne kadar farklı görüşlerin e, e, birbiriyle çelişen e, davranışlar olduğunu göstermeye çalışacağım. Milletinizin yani bildiği bir şey ama e, çok çarpıcı örnekler birikti bu hafta. Şimdi Sağlık Bakanı'nın açıklaması Doktor Fahrettin Koç'a şöyle demiş. Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Türk ovak var. Böyle bir açıklama yapmış. Bunun bu açıklamanın yapıldığı günlerde Türk Tabipleri Birliği toplum sağlığında Korunmak için zorunlu aşı uygulaması olanaklıdır deyip hani neler yaşandığını bahsetti ve hani işin vahatini ve çok dikkat edilmesi gerektiğini hani böyle işin bitti gerileri gibi yaklaşımlar sergilenmesine hata oldu açıkladı. Ancak baktığımız zaman bu durum ve bu çelişkili yaklaşımlar sadece Türkiye özgü değil. Garip bir şekilde bakın bunu e, söylemek istiyordum. Ben de programı böyle başlamışıyordum. Danimarka. Danimarka'nın e, başbakanı Mette Frederiksen 26. basın toplantısını yapmış. Covid pandemisi bağlamında 26 toplantı e, düzenlemiş. 26'sında diyor ki 1 Şubat itibariyle önceki hayatımıza geri dönüyoruz. Diyor. Ve bütün e, önlemlerin kaldırıldığını ilan ediyor. Şimdi bu açıklamayı yaptığı gün... 5.8 milyonluk nüfusu olan Danimarka'da olgu sayısı 46 binin üzerinde ve e, pandeminin başından beri en yüksek sayıdayken e, bu açıklama yapılıyor. İnsidans ise e, yani hastalığın görülmesi 100 binde 4.753 Fransa'dan daha fazla. Yani 5.8 milyonluk nüfusa sahip bir e, ülkeden bahsediyoruz. Olgu sayısı hiç bu kadar yüksek olmazken bu işi bitirdik diye bir açıklama yaptığını görüyoruz. Ve birçok Avrupa ülkesinde sayılar artmaya devam ederken hükümet yetkililerinin Şubat ayı itibariyle artık önlemleri yavaş yavaş bazılarında kademeli, bazılarında daha süratle kaldırılma eğilimi ve açıklamaları var. Örneğin Avusturya. Avusturya biliyorsunuz en radikal biçimde aşısızların e, ciddi olarak e, sokağa çıkmalarını kısıtlayan bir karar almıştı. Bu e, konan kısıtlamalar kaldırılıyor. Bu yaklaşım ancak yoğun bakımlar tekrardan dolmaya başlarsa e, gündeme e, konulacaktır diyor. İngiltere ki e, ona, 12 yaşında üzerindekilerin %64'ü tam aşıldı İngiltere'de. İç mekanlarda maske zorunluluğunu kaldırıyor ee, İngiltere bu e, okullarda ya da işte kafelerde, restoranlarda maske zorunluluğu kaldırılmış e, demek e, sinemalarda. Ee, İspanya'nın Katalan bölgesi Katalanlar heskotu uygulamasını ya da onlardaki pass saniter diliklere uygulamayı kaldırıyorlar gerekçe gerekçeleri ilginç İspanyolların açıklamasında toplumun e, hemen hemen tamamı ya aşılanarak, ki aşılama oranları 12 yaş üzerinde %90,7 gibi çok yüksek katılama da toplumda aşılanma ya da hastalığın geçirilmesi sonucunda biz görüyoruz ki bunların bağışıklığı azalıyor ve yeniden tüm toplum enfeksiyona açık hale gelmeye başladı. Bu nedenle bu kodları falan göstermek geçersiz yani bir takım riskli grupları saptamak, Bunları izole etmek, bunların işte e, alışveriş merkezlerine girmesini engellemek gibi e, bu heskotu, heskotu diyorum işte oradaki adıyla pas e, dedikleri e, belge ya da gösterdikleri e, işte durumlarını belirten e, be, bir heskotu ya da e, belge bunu e, kullanmaya gerek yok diyorlar. Yani bunlar e, geçerli niyetli diyorlar çünkü herkes duyarlı hale geldi. Yani Herkes hastalığı geçirdi. Aşılama oranı çok yüksek ama sağlanan bağışıklığın süresi bitmekte ve bu nedenle herkes tekrar duyarlı hale geldi. Tekrardan başa dönüyoruz diye açıklama yapıyor Katalanya ve bu nedenle bu tür uygulamaları kaldırıyor. Finlandiya 1 Şubat itibariyle kültürel ve sportif faaliyetlerindeki kısıtlamaları kaldırıyor. Bu kararlara işte Hollanda'nın Rusya'nın da uyduğunu görüyoruz. Ama Almanya bir tek bu işi diğer komşuları gibi uygulamıyor, kısıtlamalara devam ediyor. Çünkü 200 bin olgunun üzerinde günlük olgu sayısı Almanya'da geçen haftadan 70 bin daha fazla olgu var. Fransa'ya bakıyorsunuz Fransa'da da bir takım kısıtlamalar var, bunlar kaldırılmakta peyderpey ama İşin ilginç yanı Fransa hani 500 binlerden belki şimdi 300 binlere düştü, 360 binlerde. Günlük sayı oldukça fazla. Son haftanın ortalaması 360 bin günlük olgu sayısı. Ve özellikle omikron geçirenlerde hastalık tekrardan bağışık da olsalar yani aşılansalarda da omikron ile tekrar hastalanabiliyorlar. Bu gösterildi. Ee, e, ve e, Fransız Bilim Kurulu Başkanı Jean Francois Delfraissy e, bir senelde diyor e, yoğun bakımlarda mart oltalarına kadar yoğunluk e, süreceğini göreceğiz e, daha sonra azalacak iyi mi ama e, ilk bu tempoyla geçirdikten sonra son barda yeni tiplerle e, karşılaşırız büyük bozukluk ama bunların özelliklerini ne olup bilmez yani kısaca e, hemen hemen tüm Avrupa ülkelerinde e, gördüğümüz e, tablo Türkiye'deki sağlık yetkililerinin aldığı karar ve gerçeklerle e, çok paralellik gösteriyor. Sadece bunun altını çizmek istedim. Buyurun, e, efendim. Bey, hey. Buyurun efendim. Bahsettiğiniz Danimarka'da yeni bir alt varyantın çıktığı ve hatta Omikron'dan daha fazla yaygınlık gösterdiği söyleniyordu. Şimdi şöyle artık. ona geleceğim. Hmm, Bu Omikron'un tamam. BA1 -2 -3 evet. tipi var. Yaygın olan tipi BA1 idi. Çok az görülen BA2 tipi vardı. Danimarka'da ilginç bir şekilde birdenbire bu BA2'nin yoğun bir şekilde ortama hakim olduğu görüldü. Bu diğer ülkelere yayılır mı? Ne kadar hızlı yayılıyor? Ne kadar tehlikeli? Daha ağır bir hastalık mı yapıyor? Yapılan aşılardan ya da geçirilen hastalıktan sonra kazanılan bağışıklıktan ne kadar etkileniyor? Bunu bilmiyoruz bu BA2'nin. Bunu zaman gösterecek henüz araştırmalar tamamlanmadı. Ama bu varyantların ortaya çıkması yani bırakın o alt tiplerinden birinin ön plana çıkmasını yepyeni yeni varyantların çıkması konusunda risk hala sürüyor. Özellikle son hafta içinde iki yeni varyant saptandı ve İngiltere'de hafta sonu ya da geçen hafta biterken cuma günü 320 uzman Boris Johnson'a bir mektup iletiyorlar diyorlar ki Gelişmekte olan ülkelerde aşılan ıı, aşılamı oranlarına dikkat çek. Bu Buralardan yeni varyantlar çıkacaktır. Siz böyle önlemleri alıp kapayıp açıp ıı, bütün bunlarla ilgilenirken ıı, özellikle yapmanız gereken ıı, eşit aşı dağıtımını sağlamak ıı, ve ıı, bu şekilde yeni varyant çıkışını engellemek. Yoksa Avrupa gelişmiş ülkeler ne yaparsa yapsınlar, önlemleri alsınlar, ilaçlar bulsunlar. Bu ıı, varyant çıkışını Engellemedikçe yeni varyantların ortaya çıkışını, doğuşunu durdurmadıkça bu olasılığı azaltmadıkça sorun devam edecektir. Bunun nedenlerden bir tanesi işte aşılanmamış toplumlarda varyant çıkma olasılığının yüksek olması. Peki ben bir de şeyi de sorabilir miyim ilaveten araya girip yani Avrupa'daki ve Türkiye'deki ve Avrupa'daki durumlardan bahsettik ama mesela Amerika kıtasında özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde e, de çok acayip, bana çok tuhaf gelen bazı gelişmeler var. Mesela Trump bir şey yapmış eski başkan Donald Trump. Texas eyaletinde, e, büyük Conroe kentinde bir, e, büyük bir toplantı yapmış. Tamamıyla maskesiz herkes ve on binlerce kişinin katıldığı bir şeyde ve bunu şeyde Trump'ın eski adamlarından bir tanesi de yani savunma danışmanı Michael Flynn de Trump'ı yenmek için George Soros'la Bill Gates'in icat ettikleri bir şey demiş bu şey Covid-19'u COVID, COVID arkasından da Kanada'da da şeylerde hükümet binasını basmışlar aşı karşılıkları sokağa dökülmüş Başbakan Justin Trudeau ve yakınları ailesi gizli bir yere kaçırılmış. Bu da Kanada'da oluyor. Bayağı ilginç bir dünyayla karşılaşıyoruz galiba değil mi? Yani 21 Ocak'ta da zirve yaptığı görülüyor şeyde. Worldometer listelerine baktığım zaman en yüksek zirveye finan çıkmış durumda Covid vaziyetleri. Artıyor gibi gelmişti ama artmıyor diyorlar işte gerek Türkiye'de gerekse Kanada'da gerek Amerika'da. Hatta aşı zorunluluğunun kaldırılması yönünde bir karar alan mahkemeler de var. İşte ilginç bir ortam yani. Bu, bu ilginç ortama e, birtakım e, haberleri değerlendirirken e, nereden bakmamız gerektiği konusunda gerçekten soru işaretleri oluştu. Buna ait bir örnek vermek istiyorum siz bahsettiniz bu Spotify'da Neil Young ve e, Johnny Marshall'ın e, kendi parçalarının çalınmasını e, yasaklanmasını istemişler. Yani i̇stemiyorlar çalınmasını. Bu, çünkü bunun da nedeni Spotify'da Joe Rogan isimli bir kişinin yaptığı podcastler e, orada sürekli anti aşı karşıtı söylevlerde bulunuyor. Ve bu süreçte işte bütün olup bitenler, ünlü müzisyenlerin neyini yaptı ya, John Mitchell gibi bunların şarkıların çalınmayacak olması e Spotify'ın piyasa e değerini 2 milyar dolar kayboluyorlar. Ancak çünkü Joe Rogan kim diye baktım hani dün akşam neyin nesiymiş bu, bu kişi diye. Ya öyle ilginç ki bu adam aşı karşıtlığı yapıyor. Ama bir yandan kendisi bir televizyon şovunda işte onun yönetici yapmış sahne şovları yapan bir kişi. Ama bakıyorsunuz 2020 seçimlerinde Demokrat Parti adayları ve özellikle Bernie Sanders'ın çok hararetli bir savunucusu. Şimdi o dönemde bu haber üzerine gitseydik bu adama metiyeler düzecektik belki de. Jokovic'e bakıyorsunuz. Şimdi Jokovic'e ait... Bir yandan e, hani aşılanmadı ve e, Avustralya e, tenis e, e, turnasından e, girmesi, katılması yasaklandı. E, kendisinin bir e, aşı karşıtı olma nedeninin haberi e, baktığınızda yeni bir habere göre ya da e, işte sonradan ortaya çıkan bir habere göre Danimarkalı bir e, ilaç şirketinin ortağı olması. Böyle bir haber çıktı bu biyotek biyoteknolojik firmasına ortak olduğu için ilaçları hanım e, savunuyor aşıyı bu nedenle olmuyor deniyor e, bir yandan başka haberlere bakıyorsunuz e, Djokovic e, göçmenlere yoksul çocuklara milyonlarca dolar yardımda bulunan bir kişi bu bu, bu tip haberler var Robert Kennedy'ye bakıyorsunuz Robert Kennedy Jr. bir yandan dünyadaki bütün ülkelerdeki gelişmesi ya da gelişmekte olan sadece Amerika Avrupa değil gelişmekte olan ülkelerde aşı karşıtı hareketlerin finansörü, destekçisi Robert Kennedy. Aynı zamanda neyin destekçisi? Özdeşle de bunu daha önce de gündeme getirmiştik galiba. Aynı zamanda iklim krizine ait yapılan çalışmaları Greta'yı destekleyen bir kişi. Şimdi onu destekliyor bir yandan, bir yandan da aşı karşıtlığını destekliyor. Böyle çelişkili bir dünya ve çelişkili haberler içindeyiz. Ama gülümsetecek tek haber Türkiye'den geldiğine başabahçe Bahçe cam fabrikaları gördünüz mü covid-19'a karşı etkili bardak üretmiş <gülüyor> ve blok teknolojisi kullanıyormuş mikroorganizmler karşı özel kaplama teknolojisi hani bunu nasıl yorumlamak lazım ne demek lazım bilmiyorum Şimdi sayısal değerleri programın başında söylerdim ee, bu kez biraz e, ertelendi bu sayısal değerler toplam olgu sayısı 375 milyonu geçti 5.7 milyon kadar da yaşamını yitiren kişi var. Sonuçta günlük sayı 3 milyon 340 bin kadar. Şimdi bu biz hatırlarsanız pandeminin pik yaptığı dönemlerde işte delta virüsünün ya da bir takım farklı varyantların ön planda olduğu 2020 ya da 2021 yılında biz 800 bin falan olduğunda günlük olgu sayısı ama çok yüksek tepe noktası ne korkunç diyorduk ya şimdi şaka değil 3 milyon 350 bin olgu var bildirilen yeni olgu sayısı ve daha önce de hep belirttiğim gibi bu son artış ve omikron ile ilgili olarak Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerindeki artışlar bu yüksek oranlara erişilmesini sağladı ama biz örneğin Hindistan'da örneğin Latin Amerika'da örneğin Afrika'da ne kadar artış olduğunu ve e, o mikronun nasıl seyrettiğini, bu yeni varyantın hızla yayılan varyantın getirisinin ve götürüsünün ne olduğunu bilmiyoruz. Tam bunu söylerken Hindistan'dan hafta sonu bir yayın çıktı ve bu yayında yapılan bir matematik modelle ölenlerin sayısının resmi açıklamalara oranla 7-8 misli daha fazla olduğunu şimdi bu çok Daha büyük önce 3-4 şey. katı deniyordu evet. değil mi? Şimdi, şimdi. Olgu sayısıydı bu ölenlerin sayısı. Ama 7-8 e, misli bu çok büyük bir... Orhan bir şey. Bu arada benim bazen e, bu konuya değinmiştim. E, özellikle e, dolaylı etkileri yani, e, bu e, salgının. E, buna ait e, Birleşmiş Milletler'in e, bir, iki raporu UNICEF'le beraber e, ortaya çıktı. Bir tanesi okuldan e, yoksun kalan eğitimleri aksayan çocukların oranı... Ee, pazartesi günü, geçtiğimiz Pazartesi Birleşik Milletlerinin raporu yayınlandı. 635 milyon çocuk e, okuldan ve eğitimden yoksun kalmışlar bu dönemde. Ee, özellikle e, gelişmekte olan ülkelerde e, 10 yaş altı çocuk grubunun da e, buradaki artış yani eğitimi yani aksiyon çocuk sayısındaki artış %53 oranında ee, ama buna karşın Amerika Birleşik Devletlerinde çeşitli eyaletlerde işte California, Maryland, Missouri, Carolina, Ohio, Tennessee gibi yerlerde e, küçük çocukların ilkokul çağındaki çocukların üçte ikisinin e, örneğin matematik dersini almadıkları e, hiç e, ortaya kondu raporda belirtiliyor. E, bir diğer önemli nokta da e, çocukluk çağı evlilikleri, özellikle kız çocukların ee, bunun sayısını işte iki buçuk milyon ne kadar korkunç diyordum. Bu sayı e, güncellendi ve e, bile şirketlerin e, çocuk e, bölümünün diyeceğim e, açıklaması, e, çocukluk çağında evlendirilen e, çocuk gelinlerin yani küçük kız çocukları, on yaş altı kız çocuklarının evlendirilen sayısı on milyon olmuş. 10 milyonu geçmiş. Özellikle Nepal, Bangladeş, Etopya, Nijerya, Kenya ve Malawi'deki sayılara bakıp böyle bir korkunç bir orana erişilmiş. Bu da tabii bir başka dram. Başka neler söylenebilir bu ile ilgili? Çeşitli klinik çalışmalar ve çeşitli bulgular var. Örneğin omikronun vücuttan atılımı daha uzun sürdüğü için Son günlerde çeşitli hükümetler ve Türkiye'de bu izolasyon süresini ya da pozitif olduktan sonra kaç gün sonra tekrardan işine, topluma dönebileceği kişinin bu süreyi kısaltmışlar. İşte 14 günden 7 güne indi izolasyon, sonra 7 günden 5 güne inen kıslamalar var. Bakmışlar o mikronun ne kadar kaldığını ya 5 gün sonra ortadan falan kaybolmuyor. Aynı yüksek oranda o mikron varlığını sürdürüyor. Bu hiç bilimsel falan değil. Nereden çıktı bu diye bir çalışma var. Bu çok e, garip bir durum tabi. E, başka haberlere baktığımız zaman e, yine geçtiğimiz hafta e, Avrupa Birliği'nin 27 ülkesinin dışları bakanları toplandılar ve Avrupa ülkeleri arasında aşılananların e, doğal aşımı sırasında PCR testi sonucu da istiyorlardı. Bunun kaldırılmasına karar verdiler. İngiltere'de İngiltere'deki durumdan bahsettik hani. E, Isınamalar kalkıyor diye ama e, polis de bir yandan bu Downing Street 10 numaradaki yani başbakanlık kontrolündeki partileri soruşturmaya başlamış. Parti e, e, Evet. E, Boris Johnson'ın organizasyon ettiği ya da katıldığı e, partiler. E, başka tuhaflıklar var. Fransa'da bugüne dek 317 bin e, dizi analizi yani sekanslama yapılmış. Hangi varyant söz konusu diye. Fakat bu Avrupa e, Gen Bankasına yapılan 317 bin sekanslamadan sadece 1681'i bildirilmiş. Yani bir başı bozukluk, bir standartizasyon eksikliği, e, yani test yapıp hani bunu kayıtlara geçirmeyen e, bir e, geçirmediği bir durumla e, karşı karşılarlar. E, aynı ülkede bu aşık karşıtları grupların Mil Tanıfa Biz Divizyon'un e, Kendisi Didier Raub, bu hidroksiklorokin e, polimine yol açan Varsilyalı hekim. Onun da avukatı Fabrice divizio şu ana dek Fransız'da 19.685 e, başvuruda bulunmuş bu e, avukat. E, yasal olarak mahkemeye başvuruyor bu aşı karşıtlarının hakkı için. E, bu da e, ilginç bir sayısal değerdi. E, Almanya parlamentosunda zorunlu aşı. E, konusu gündeme geldi bu hafta. Geçtiğimiz hafta 45 milletvekili söz alıp e, konuşlar, bunları e, bazıları e, aynı partiden, aynı gruptan da olsalar çok çelişkili görüşü <gülüyor> sürdüler ve e, kesin bir karar varılmadı. E, Avrupa'da biraz önce gelişmekte olan ülkelerdeki e, eğitim ya da e, çocuk çağındaki evlilikler sorunundan bahsetmişken Avrupa'da tıbbi yönden aksaklıklar özellikle böbrek ve pankreas nakilleri gibi önemli ciddi e, ameliyatlar artık e, çok sayıda ertelenmeye başladı ve COVID dışındaki hastalar e, zor durumda bunun e, haberleri geliyor. E, bu arada Moderna e, Omikron'a karşı hazırlanan ve rapel dozu olarak kullanacak yeni bir aşı e, e, formatını e, üzerine çalıştığını söyledi. E, Moderna rappel dozu için yani e, hatırlatma dozu için bu işi yaparken Pfizer başından itibaren omikronu kapsayan bir aşıyı geliştirdiğini ilan etti. Ama tam bunlar bu firmalar aşı çalışma alanından bahsederken Nature dergisinde 28 Ocak'ta Emily Watts isimli yani Watts ile bir e, editorial yayınlandı ve orada mevcut aşılar kısmen koruyor. Üçüncü dozu yaptığınız zaman bu üçüncü dozun uygulanması omikrona karşı aşıların etkisini yüzde doksanlara çıkarıyor. Ama bu Omikron'u da içerecek aşı çıkartmak nereden çıkıyor? Bu hiçbir şey yaramaz. Ve yazının başlığı da omikrona karşı spesifik olarak omikrona karşı aşı geliştirmek gerekli mi? Çünkü siz bu aşıyı geliştirip de ortaya çıkarana kadar başka varyantlar ortaya çıkacaktır buna gerek var mı sorusunu atmış ortaya. Çözümüm pardon, pardon bir de bir kez daha şeyi tekrar etmenizi rica edebilir miyim? Yani 7 8 kat daha mı ölümleri şey yapacağız yani normaldeki verilen resmi rakamlara göre Kaç dediniz? 7-8 kat? 7-8 kat daha fazla verilen ölüm e, rakamları. Çünkü bugün itibariyle e, Can Akdense e, sitesinde 5 milyon 662 bin 776 ölüm vardı. E, hani e, gelişmiş ülkelerde belki daha e, sağlıklıdır bu statistikler ama gelişmekte olan ülkelerde örneğin Hindistan'da Hindistan'ın rakamına e, bakmak mümkün, e, bakılabilir. Özdeşler rica edeyim Hindistan'da ne kadar kişinin öldüğünü çünkü şu anda bir, bir, bir başka veri var bahsetmek istedim onu bozmayın. Ben bakayım yani, ben, Ama, ama eş, bahsettiğiniz yedi kat şey değil, Omicron değil en başından beri. Hayır, ölenlerin sayısı. <gülüyor> ölenlerin verilen ölenlerin sayısı evet. yani, yedi kat, sekiz kat fazla. Yani evet. Türkiye'de son 189 kişi veriliyordu. Bunu yedi sekizle çarptığımız zaman yani 1300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini varsayacağız o zaman. Sadece dün itibariyle. Yani bu tabii 7-8 misli Hindistan bulmuş evet. modeldi. Türkiye'de şimdiye de 87.234 kişi yaşamını yitirmiş. Eğer Hindistan modeli Türkiye içinde geçerli ise bunu yediyle çarpmak lazım. Tabii bunu Türkiye koşullarına bu ülkenin dinamikleriyle hesaplamak, ortaya koymak mümkün. Onun yapılması lazım. Bu arada bu Başka ne var diye tabii dünyada başka şeyler de oluyor sadece sağlık konusunda COVID değil. Benen'de ve komşu ülkelerinde Afrika'da ciddi bir kolera salgını başladı. Bir de yine Dünya Sağlık Örgütü'nün bir raporu Lancet'le yayınlandı. Buna göre antimikrobiyal direnç nedeniyle yani antibiyotiklere dirençli enfeksiyon nedeniyle 1.27 milyon ölüm meydana gelmiş ve AIDS artı sıtmadan ölenlerin iki misli daha fazla insan bu antimikrobiyal direnç nedeniyle yaşamı yitiriyor. Bu önemli bir nokta. Japonların yaptığı bir çalışma var. Japonların yaptığı çalışmada da omikronun şimdiye kadar görülen hani hızlı mı yayılıyor, hafif mi enfeksiyon yapılıyor açılarına inceleniyordu. Ama Japonlar ki Ryohei Hirosa arkadaşlar yapmışlar. Dış ortamlarda şimdiye kadar gördüğümüz e, e, SARS-CoV-2 e, yani COVID-19 etkeni e, virüsün çeşitli varyantlar arasında bunun kadar dış koşullara dirençli bir e, varyant yokmuş. E, bu da ilginç bir çalışma e, özellikle. İki misli daha dirençli, daha uzun süre canlını koruyor. Şimdi bitirirken... E, daha önce buna hazırlığı yapmamıştım ama siz biraz önce, mesela 8.30'dan önce korona günlerine başlamadan yeni bulunan virüslere ait bir sayısal değer verdiniz. O bağlamda bir bilgi aktarıp programı bitireyim. Şimdi insan genom projesi vardı biliyorsunuz. Bir de virom projesi var. Global virom projesi. Yani virüslerden daha ne kadar virüs var, daha ne kadar bize sorun yaratacak virüs bulunmakta. Bunu araştıran çok büyük, çok ülkenin araştırma merkezine katıldığı bir ç, proje e, ki Lancet Infection Disease ve Science dergilerinde sonuçları yayınlandı. Buna göre dünyada 111 virüs ailesi belirlenmiş. Bunlardan 25 virüs ailesi insanı enfekte etmekten virüs, eden virüsleri kapsıyorlar. 263 tane virüsle şu an bildiklerimiz insanı enfekte eden virüsler. var. Ancak Memelilerde ve henüz ve kanatlılarda henüz saptanmamış rakamı iki kere baktım yani doğru mu görüyorum diye 1.67 milyon virüs var saptanmış. Memeli ve kanatlarda henüz saptanmamış 1.67 milyon virüs var. Büyük bir olasılıkla bu kadar virüsün içinde 700 ile 820 bin kadarının insanı enfekte edebileceği hesaplamış. Buna göre ileride bu virüslerle ilgili bir pandemi ortaya çıkarsa, şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Buna göre, e, insanda pandemi etkeni olma olasılığı bulunan virüslerin yüzde 99,96'sını biz bilmiyoruz. Bu evet. kadar virüs insanı e, hasta etmek ve büyük salgınlar, kıtalar arası salgınlar, pandemiler oluşmak için sıralarını bekliyorlar ve yine bu raporda. 1990-2010 yılları arasında saptanan zoonozların yani hayvandan bulaşan virüslerin %94'ünde RNA virüslerinin yani içinde influenza, koronavirüs, HIV gibi e, virüslerin bulunduğu virüs ailesinin RNA e, taşıyan nükleikasit olarak yanım olarak e, virüsler olduğu belirlenmiş. Yani kısaca bu raporda ee, henüz e, bilmediğimiz yüzde 90 e, virüslerin yüzde şaka değil, neredeyse tamam hiçbir şey bilmiyoruz demek oluyor. Evet. E, bulunduğu var e, bu Viron projesinde. E, i̇lginç ki e, spekülasyon da e, bunu ama önümüzdeki program bırakan önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi. Önemli bir rapor yayınlandı. E, lockdown dediğimiz hani kapanmaların COVID'in e, gelişimi için e, bizim hayatımızı kurtarmak için hiçbir işe yaramadığını e, savunan bir e, rapor. İlginç. Bir diğeri ise maskeler konusunda. Maskeler konusunda e, yeni çıkan e, Science'da e, bir yazı var. E, Abaluk, e, Jason Abaluk ve arkadaşlar onlarda Bangladeş'teki örnekler maskelerin ne kadar çok işe yaradığını e, söylüyorlar. E, yani maskeleri işe yarıyor, maskeye evet ama bu kapanmalar, hani e, alışveriş merkezini kapa, şurayı kapa, buraya kapa, pek bir işe yaramıyor diyen bir rapor var. Hani onları daha irdelemek e, müşterinin tabii karşısında savunmak mümkün. Böyle bir durum var. Tabi maskeler ilginç çünkü e, bir Fransız'da maskelerin tarihini, maske nerede kullanılmış, ne zaman kullanılmış, oldukça ilginç bir kitap değdinip oradan da bazı bilgileri aktarmak keyfi olacaktır. Egzorsizmden folklor'a kadar maskelerin kullanım alanlarını e, araştıran bir kitap yayınlamış. Adım, e, ve de Ali Bilgiye e, yerimi bırakayım. E, herkese iyi haftalar tekrar ve hoşçakalın. hoşçakalın. Hoşçakalın. Tamam. Selim Badur'la Korona Günleri